Economie, ecologie. <gülüyor> Haarleipse man. Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta e, 17 Haziran Dünya Çölleşme Mücadele Günü'ydü. Bu hafta boyunca da çeşitli bununla ilgili etkinlikler, toplantılar gerçekleştiriliyor. Biz de bu hafta Serkan Ocak'la birlikte Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı aşina olduğu Tema Vakfı'ndan Gökşen Şahin'le birlikteyiz. Hoş geldin Gökşen yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Tema Vakfı uzun yıllardır çölleşmeyle mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Bunları Biliyoruz, takip ediyoruz. Kamuoyu tarafından da e, bilinen e, pek çok e, çalışması var bugüne kadar. E, genel olarak belki bir e, yani Türkiye'de e, yani kaç yıllık perspektif var elinizde şu anda hani bilemiyorum ama belki bir 10 yıllık, 20 yıllık Türkiye'de çölleşme yani bu kaybettiğimiz verimli e, topraklar, verimli tarım arazileri, İşte belki sulak alanlar, yeşil alanlar, ormanlık alanlar. Bununla ilgili elimizde bir bilanço var mı ve nasıl mücadele ediyoruz biz çölleşmeyle? Evet, aslında Türkiye'den önce bir dünyadan Hı -hı. genel bakarak başlayalım istersen. Tabii. Çünkü dünyada da hani e, baktığımız zaman biz dünya ekonomileri bir milyar dolarları falan böyle o bir milyar dolarlık işte bir iş yapılmış falan Hı -hı. diye diyoruz ama her yıl çölleşme yüzünden senelik 42 milyar dolar kaybediyoruz. Ee, ve bunu hiç konuşmuyoruz evet, dünya ekonomisini konuşurken hazır evet. ekonomi ekoloji konuşurken buradan e, ekolojinin aslında ekonomiyle e, olan doğrudan ilişkisine de böyle girmek gerekir belki Hı -hı. biraz. Her yıl dünyada ortalama 12 milyon hektar alan çölleşiyor. Bununla beraber dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı yani e, 6'da 1'i kadar bir kısmı... E, bozulmakta olan arazilerde yaşıyor. E bu da aşağı yani, yukarı bir milyar insan mı ediyor? E evet, bir buçuk milyar bir insan buçuk milyar. ediyor. Dolayısıyla e, dünyanın en fakir kesiminin de yüzde 42'si çoktan bozulmuş arazilerde yaşıyor. Yani biz aslında Sudan'da şu an Güney Sudan, Kuzey Sudan krizini konuşurken işin altındaki ekolojik sorunu hiç tartışmıyoruz. Ama aslında işin altında doğrudan bir kuraklık, çölleşme ve su politikaları. E, sorunu var. Dolayısıyla baktığımızda aslında kölleşme ve kuraklık bugün yaşadığımız dünyanın her tarafındaki geniş politik çerçeveyi de ve ekonomiyi de ve yaşadığımız tüm yaşam biçimlerinde doğrudan etkileyen bir sorun aslında. Türkiye'de de bunun çok benzeri bir yansıması var. Hı hı. Türkiye'de de gittikçe e, iklim değişikliğinin etkilerini daha sık hissediyor olmamıza bağlı olarak kuraklığı da daha ciddi şekilde hissediyoruz. Bununla beraber zaten kurak ve yarı kurak bir alanda bulunan bir ülkeyiz. Dolayısıyla e, kuraklığın artmasıyla beraber belli bölgelerde artık çölleşme tehditini çok net bir şekilde hissetmeye başlıyoruz. Bu 60'lardaki Karapınar örneği Türkiye'nin başarı hmm. örneğidir çölleşmeyle hmm. mücadelede. Orada o bölgede bir, ciddi bir çölleşme tehdidi vardı ve artık şehri kumullar işgal ediyordu. E, o zamanlar Toprak Su Teşkilatı'nın inisiyatifiyle ile başlayan projede çölleşmenin önüne geçildi. İşte rüzgar perdeleriyle ile ağaçlandırma ile. Bu hala dünyada çok önemli bir böyle başarı hikayesi olarak anlatılan bir şey. Hı hı. Ama şu an yaptığımız bir zamanlar yaptığımız çölleşme ile mücadele çalışmalarının ne kadarına sahip çıkıyoruz dediğimizde... Bunu bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir de şimdi orada kömür aramaya kalkışıyoruz. Hmm, yani tam da o oraya kurtardığımız gelecektim. bölgeyi evet. değil mi? Aslında evet, Konya dolayısıyla Karapınar'da. Dolayısıyla ekosistemin devamlılığını sağlamışken o ekosistemi korumanın da ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. Ve biraz artık bu bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Çünkü kısa dönemli yatırımların uzun dönemde ne kadar büyük zararlar verdiğini gördük. Yani en basitinden iklim değişikliğinden gördük. yılda. Yaktığımız fosil yakıtlardan gelecek 200 yıllık ge geleceğimizi hı hı. artık ciddi şekilde tehdit altına atıyoruz. Dolayısıyla baktığımızda çölleşmenin biraz daha uzun dönemli, yani şu an alınan önlemlerin daha uzun dönemli politikaları etkileyecek bir konu olduğunu düşünmek gerekiyor. Evet. E, temanın bir projesi vardı e, Karapınar'da ben de ona gitmiştim 2007 miydi Gökşen tam hatırlamıyorum evet, ama 2000... e, 2007'de gitmiştik ben de o bölgeyi görmüştüm ilk proje başlarken e, hakikaten Türkiye'de yani orayı görünce çok şaşırmıştım çünkü Türkiye'de hani çöl var mı evet vardı Konya <gülüyor> Karapınar'da. Çölleri Görmüş. yarattık biz aslında. Ya o bölge Yoktu zaten çok mak çölleri <gülüyor> e, insan eliyle yarattık. Hep evet. konuştuğum evet. uzmanlar şunları söylüyor yani Türkiye'nin bu anlamda bir e, uzun vadeli planı var mı? Hep e, aslında uzun vadeli bir plan olması için uzun vadeli geçmişe dönelik bir takım verilerin olması lazım. Türkiye'de hala o veriler bile e, yanlış bilmiyorsam eksik yani bu demetoloji uzmanları Türkiye'nin e, uzun vadeli geçmiş ...şeye ait e, kayıtları yok. Bu en büyük sıkıntı. Geleceğe dair planlar yapılamıyor. E, kuraklıkla ilgili planlar yapılması lazım. Şu anda... E, ...meteorolojik kuraklığı da... E, ...geçmiş durumdayız. Artık tarımsal kurakla... ...geçtik. Çok e, hep tasarruftan bahsediyoruz ama... ...ben şunun altını çizmek istiyorum. Elimizde su varken... ...bunun planını yapıp tasarrufu yapmak zorundayız... ...çünkü elimizde su kalmadıktan sonra... ...bunu yapmanın, düşünmenin hiçbir anlamı kalmayacak... ...yani şu anda eğer bir şey yapacaksak... ...bir şey yapmamız gerekiyor... Ee, ...bir sonraki dönemde elimizde su kalmadığımız zaman... ...plan yapmanın hiçbir anlamı da kalmayacak... Kesin. Yani ...bu kuraklık önemli bir sorun haline geliyor... İşte İstanbul'da hep bunu konuşuyoruz barajlarda. Geçen yıla, geçen yıl %80 olan doluluk oranı bu yıl %26'larda dolaşıyor. Dolayısıyla bu hem ciddi bir sorun bir de bir başka bakış açısıyla bakarsak biz şehirliler olarak kuraklığı bizim sorunumuz gibi görmüyoruz hiç. Halbuki kuraklık şehirlerin daha büyük bir sorunu. Çünkü gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hı hı. Çünkü... ...biz şehirde yaşayan insan olarak net tüketiciyiz, üretici değiliz. Üretici işte daha az üretip bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor... ...ya da ona göre ürün üretip bir şekilde hayatını idame ettirme ihtimali... ...onun toprakla bağı hala kopmadığı için daha yüksek. Ama biz şehirde net tüketici olduğumuz için doğrudan artan gıda fiyatları bizim ekonomimize etkiliyor. Örneğin işte 2010 yılında yaşanan bu kuraklıkla beraber... İşte Avustralya'da yaşanan kuraklık buğday fiyatlarını arttırdı. Küresel gıda fiyatları arttı. Bunun sonucunda da dünya genelinde 44 milyon insan açlık sınırının altına düştü hı hı. otomatik olarak. Dolayısıyla hani böyle bir şeyle herkesin birbirine bağlı olduğunu düşünürsek bu ekosistemde bu da çok ciddi bir sorun haline geliyor. Biz herhalde musluğumuzdaki su kesilmedikten sonra bununla ilgili bir tedbir almaya bireyler olarak herhalde başlamayacağız. Ama bir yandan da şu da var yapılan otorite açıklamaları hep. Orman ve Su İşleri Bakanının açıklamalarını hatırlarız. 40 yıl boyunca susuz kalmayacağız. Şimdi bunu dedikten sonra vatandaşı nasıl siz e, su tasarrufuna e, ikna edeceksiniz? Yani bununla ya ilgili mücadele e, yani, Ya da bütçelerini keseceğini söyle. Yani herbeki yağma ne yapacak? <gülüyor> tamam. Daire bununla ciddiyim. ilgili planlara da baktığınız zaman başka bölgelerin sularını, oranın hakkını sömürüyorsunuz. Düzce'den e, su almaya başladık. Oraya şimdi bir baraj projesi düşünülüyor. Geçmişte, geçen şimdi yayınlarda Melen konuştuk. Melen suyunu İstanbul'a taşımak Strancalardan gibi. Strancalardan oradaki su basar ormanların suyunu alacağız evet. ve ormanları susuz bırakacağız. Yani bizim geçmişe, geleceğe yönelik susuz kalmama planlarımız başka kaynakları sömürmek üzerine kurulu. Evet, aynen öyle. Ee, tabii aslında öte yandan burada e, bu e, geçen yılın sonları itibariyle açıklanmaya başladı. Parçalar halinde açıklandı. IPCC raporunda da aslında yani bu Türkiye'deki... E, kuraklık meselesine e, epeyce atıf vardı yani e, tabi Türkiye özelinde Türkiye'nin e, içinde bulunduğu e, coğrafyaya e, atıfla e, yani burada e, genel anlamda e, dünyada artık bunu, bunu tartışılacak bir tarafı yok yani küresel iklim değişikliği bizim artık bir gerçeğimiz e, bunun, e, bununla... hatta yeni normalimiz diyorlar yeni normalimiz yani. bu evet yani, e, yani küresel krizle birlikte ekonomide e, fazlasıyla kullanılan bir yeni normal var Ekonomik e, gerçeklik anlamında Küresel iklim değişikliği de aslında ekolojinin e, yeni normali Dolayısıyla yani bu bu bir gerçek Dünyayı bir derece ısıttık Hatta e, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada bir buçuk e, derecelere varan bir e, ısınmanın gerçekleştiği söyleniyor Dolayısıyla bununla ilgili önlemler almanız gerekiyor Ve e, burada mesela önemli tespitler vardı Bu e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin e, raporunda Orada Türkiye ve bölgesinde yüzey ve e, troposfer hava sıcaklıklarındaki artışla beraber yağışlarda özellikle yağışlı gün sayısı, yağış toplamı ve kar yağışında azalma ve kuraklaşma eğilimleri mevcut e, tespiti e, zaten yapılmıştı ve gelecek 10 yıllarda da e, yani aşırı iklim olaylarının, Türkiye coğrafyasında daha fazla görüleceği, bundan çok daha fazla Türkiye'nin etkileneceği ve e, su kaynaklarımızın da yine olumsuz şekilde etkileneceği özellikle Fırat ve Dicle e, evet. nehirlerindeki e, su miktarında ciddi azalma. Yani hem yağışlarda azalma olacak hem e, su kaynaklarımızda evet. azalma olacak dolayısıyla yani, tabii ki. Yani su kaynaklarındaki azalmanın sebebi de aslında çok basit bir mekanizmadan kaynaklanıyor. Sıcaklık arttığı için artık kar yağışını çok fazla yaşamıyoruz o bölgede. Kar yağışı olmadığı zaman da kar erimesiyle artık nehirler beslenmiyor. Dolayısıyla hı hı. çok basit bir mekanizma aslında ama biz hani sanki çok büyük işlerden konuşuyormuş. gibi. Ya ya, ya, yıllar, ya yağışlar oluyor. E, seller oluyor. Herhalde düşünüyoruz ki e, sıkıntımız yok. E, barajlar doluyor. Halbuki o yağışların barajların doluluk oranına bir etkisi yok. Yani bizim içme sürelimde evet. barajlarımızı doldurmak için yani rezervlerin artması için kar yağışlarına ihtiyacımız var. Dağdaki Hı -hı. karlara ihtiyacımız var. E, bunun da farkında olmamız lazım. Yani şu anda ekstrem hava olayları yaşanıyor. Bir e, meteoroloji uzmanı değiliz tabii ama şunun farkındayız. Eskiden Ee, ...bu tarz olaylar yaşanma sıklığı daha seyrekti. Şu anda yağış yağmıyor, yağmıyor. Birden yağıyor, metrekare başına inanılmaz oranlarda yağıyor. Bunu hakikaten yani burada... Ee, en son yağışta Üsküdar'daki e, evet. hatırlarsınız manzara. Bu hakikaten belediyenin de yapacağı bir şey yok yani. O kadar bir, bir, yüksek seviyede e, yağdı ki ekstrem olayları yaşanıyor. Bu bir, bir e, yıkıma neden oluyor artık. Kesinlikle barajları doldurmuyor. Yıkıma neden oluyor. Evet. Ya onunla ilgili Çevre Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma vardı. Hı hı. Ee, 2012 yılı itibariyle Türkiye'de şehirlerde sadece şehirlerde yaşanan iklim değişikliğine bağlı sel felaketlerinin maliyeti ...şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan bütün depremlerin şehirlere yarattığı maliyeti geçmiş. Dolayısıyla yani görmediğimiz ve görmezden geldiğimiz felaket aslında bu kadar büyük Ve bu resmi yani. rakam yani evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ait evet. bir rakam. İklim değişikliği nedir diyenler için de yani insanlara anlatması hakikaten bazen güç oluyor. İşte sonuçları bu yani evet. bu ve daha da artacak bunları göreceğiz. Eğer dünyayı değiştirmek için bir takım politikalar geliştirmezsek. Evet çok doğru. Wij willen graag een korte pauze nemen. Wij willen graag een korte pauze nemen. Wij willen so, Ooh, so Don't my Don't my Oh, life's trouble so hard. Don't nobody know. Trouble so hard Oh, Lord, Trouble so hard Don't nobody know My trouble with God Don't nobody know My trouble with God 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'ndasınız. Gökşen Şahin ve Serkan Ocak'la birlikte e, Türkiye'deki çölleşme, kuraklık ve iklim değişikliği meselelerini konuştuk ilk yarıda. E, ikinci yarıda da e, bunları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi aslında Türkiye genelinde konuştuk. Belki biraz da İstanbul özelinde, İstanbul ölçeğinde, ilçe ölçeğinde belki bir takım örnekler vermek de mümkün bunlara. Bu geçtiğimiz dönemde bu Kadıköy belediye sınırları içinde yer alan bir alanın yeşil alan yapılmasıyla ilgili Bir, e, yeşil alan olması gereken yani bir alanın özel alan olması, olması durumu vardı. İstersen evet. ben istersen hemen... onun detaylarını A sen aktar. Anlatayım. Erenköy'de şu anda Tarım İl Müdürlüğü tarafından kullanılan bir alan var. 22 dönümlük bir alan. Bu arazi hakikaten çok özel. E, tarihinde Mihrimah Sultan tarafından tarım amaçlı kullanılması için e, tahsis edilmiş bir alan burası. Bugüne kadar hep e, yani tarım yapılmıyordu ama e, şu anda üzerinde tescilli 266 tane ağacın bulundu. Hı hı. E, görece bölgedeki tek yeşil alan. E, şimdi bu alanla ilgili... E, Mayıs 2014'te Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı bir karar var. Ee, bu arazinin e, özelleştirilmiş özelleştir, 71 tane alanla birlikte burası da özelleştirildi. Hı hı. Ee, burası sessiz sakin, bir, sessiz sedasız bir şekilde özelleştirildi. Ee, herkes burayı çünkü e, yeşil alan olmasını bekliyordu. Neden? Çünkü Mart 2010, 2009'da e, tam da seçimler öncesinde Başbakan Erdoğan'ın Ee, bir konuşması vardı buranın artık bu bölgenin betonlaşmaya doyduğunu ve e, İBB'ye devredilerek yeşil alan olacağına dair hatta isterseniz e, Selahattin de o konuşmayı hazırladı o konuşmayı da verelim yayına hı hı. E, ondan sonra e, konuşmamıza devam edelim bu gündemde e, gündem çok yoğun çok önemli bir olay bence yani son kalan yeşil alanlarımız. E, gündemde biraz kayboldu ama yeniden hatırlatmakta fayda var. Evet, Efendim, Başbakanın e, konuşması değil mi beri... bu konuya ilişkin? Hı. Bir raylı tırketin şimdi onu biraz daha güneyimden lastikli sistem için tırketin. Onun da yine arası yapıldı. Kazıma kolay yok. Senin yerini biz inşallah tamamıyla burada bir yeşil alan olmak üzere bir şeyde temizli veriyoruz devre Ve onu bu şekilde durmasın. Halkımızın orada bir penelizlih alanı olsun. Gayet güzel bir şekilde bunu değerlendirelim istiyorum. İkinci bir adımda Bağdat şartesindeki yine merkezi yönetimine ait olan Tarım Bakanlığına ait olan Yerevizide yine aynı şekilde devletleyen ...hem orada altında büyük çevir, otopark olsun... ...üstü de yine bir teneccüh alanı olsun, bir yeşil alan olsun... ...çünkü alanı maalesef Bağdat çeltesinde... ...artık beton yığınlarından geçirmiyor. Bu tür yeşil alanlara orada da ihtiyacımız olduğu için... ...bu adımı atıyorum ve yine aynı şekilde... ...bu ülkeyi vereceğimize dövülettim. Ve böylece... Evet. İşte duyduk. Ee, Gayet Bağdat net söylüyor. <gülüyor> çok net bir şekilde söylüyor. Bağdat e, Caddesi o bölge betona doydu. Artık yani orada daha fazla beton istenmediğini... ...bu arazinin İBB'ye devredildi. bir tenezih alanı... ...oluşacağını evet. göreceğiz. Bakalım şimdi nasıl bir tenezih... ...nasıl bir gökdelen kaç katlı bir gökdelenli bir tenezih alanı oluşacak. Ee, göreceğiz. Şimdi bununla ilgili e, Danıştay'a da bir dava açıldı. Hı -hı. Kadıköy Belediyesi burada bir e, bu son neticede kamu yararı olduğu gerekçesiyle özelleştirilen bir arazi. Evet. E, ama biliyoruz ki bugüne kadar hep e, bu tarz araziler özelleştirme yoluyla birilerine verildi. Ve orada yeni projeler, ticaret alanları vesaire e, projeler geliştirildi. E, Kadıköy Belediye Başkanı'nın da bir açıklamaları var. Aykurt Nuholu'nun işte Hı -hı. yani... Özelleştirme kapsamında şu anda e, satılacak ama kime satılacağı ne yapılacağı belli değil ama e, başkana göre e, orada bir gökdelen dikilecek. Ve sonuçta buna, oranın yeşil olan olmayacağı buna yeşil, aşikar. Yeşil olan olmayacağı için bu ve çok büyük bir tepki oluştuğunu zaten kendilerinde bir dilekçe hazırlayıp danıştaya dava açtıklarından e, bahsetti. Hakikaten e, bugün... Konuşmalarımız programlarımızın bir kısmında gezi parkına, gezi olaylarına, gezi direnişine geliyoruz. Evet. Ee, bence bu noktada çok benzerlik var. Yani burada da gezi e, direnişin başlamasına neden olan olayda da orada bir e, Topçu Kıştası adıyla bir e, yapıdan söz ediliyordu. Burada evet. da benzer bir durum var aslında. Çok farklı bir durum değil. Burası Aynen da şu öyle. anda özelleşti. Işte Sen konuşurken 266 tane ağaç var. O ağaçlar kesecek. Tarım Müdürlüğü müdürlüğünün tek katlı binaları var. Orada çok ferah bir şekilde. Ya O binalar gerekirse yıkılsın. Çok eski yapılar. Ee, orası bir yeşil alan olsun, park olsun. Göz, Göztepe'de herkesin bugün parmakla gösterdiği bir park var. Bu da ikinci bir park olsun. Evet. İnsanların e, buradan bu örnekten şuna değinmek istiyorum. Bugün Tem'de gittiğiniz zaman oradaki... E, peyzaj amaçlı yapılan e, çimlerde, yeşil alanda <gülüyor> insanları piknik yaparken evet. görüyorsun hafta sonları. İnsanlar otobanın kenarına park etmiş. Orada piknik yapıyor. Çünkü istiyor ki çocukları çimlere bassın. Kendisi toprakta otursun. Yani o kadar şey ki Avrupa yakasında sahilde artık hafta sonu adım atılacak yer yok. Evet. Bu, mem bu memleket artık sınırlarını çoktan aştı. Yeni alanlara ihtiyacımız var. Maltepe'de e, bir dolga alan oluşturuldu. Orada bir yeşil alan açıldı. Oraya gidin Binlerce insan oraya akmış durumda. Çünkü insanların görüyoruz ki buna ihtiyacı var. Yeni bir betona, binaya, hele alışveriş merkezine kesinlikle ihtiyacımız i̇htiyacı. yok. Ee, bu da e, bence daha da büyüyecek buradaki mesele. E, bu son dönemdeki Suriye'deki gelişmeler, işte tam e, bu haberin çıktığı zaman da Musul konsolosluğundaki... E, rehine meselesi falan çıkmıştı. Gündemde kaybolup gitti. Bence hakikaten çok önemli bir mesele. E, geziden sonraki belki önemli olaylardan doğru, bir tanesi çok bölgede önemli. çok büyük evet. bir tepki oluştu. Bunu konuşmamız, dillendirmemiz e, yargının da buna müdahale etmesi lazım. Çünkü o bölgedeki son 22 dönemlik başka yeşil alan olmaya müsait başka bir alan yok kesinlikle. Zaten evet. İstanbul'un genelinde var olan bir sorun bu. Yani Türkiye'de mevzuat gereği bizim kişi başına düşen yeşil alan sayımız e, aktif yeşil alan miktarımız 10 metrekare olmalı. İstanbul'da bu 6. Çok Ve daha düşük bazı bölgelerde aslında değil mi? Kadıköy'de iki, iki metre kişi başına düşen iki, evet. yaklaşık iki metre. Evet. Evet. evet ama İstanbul'dakinin altı çıkmasının sebebi az önce Serkan'ın söylediği bu bizim refüjlerdeki yeşillik alanları ha. da dahil ediyor olmamız. Dolayısıyla evet. aktif olarak kullanılabilecek alan sayısı daha da azalıyor. Ee, bir süre önce hatırlarsın bu e, biz işte e, milyarlarca ağaç diktik aslında yani işte bu özellikle üçüncü köprü için kesilen ağaçlar gündeme geldiğinde ve tabii o dönemde Gezi'deki ağaç kesimi meselesi de gündemdeydi. O zaman bir rakamlar çıkmıştı böyle yani insanın hafızasının almayacağı işte böyle 3 milyar 800 bin ağaç diktik falan gibi ama şimdi buna ben Ee, aslında otoban kenarı çevreciliği diyorum. Yani siz orada mevcut bir ekosistemi yok ediyorsunuz. Kuzey ormanlarını yok ediyorsunuz. İstanbul'un akciğerlerini. Orada e, kestiğimiz sadece ağaç da değil. Orada yaşayan pek çok hayvanın e, yaşam alanına tecavüz etmiş oluyorsunuz. Onların e, yani bir şekilde telef olmasına yol açıyorsunuz. Bu yıl özellikle e, yol kenarlarına bakıyorum. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün inanılmaz derecede çalıştığını tanıklık <gülüyor> olurum ama... Ee, ben gördüğüm zaman onları, ya, bu da olması gereken tabii ki bir güzellik evet, ama. Evet ama bu bir e, ekosistem yaratma etabı. Bence, bence bir burada bir sahtekarlık var. Ee, var tabii. Bir tarafta siz e, o ağaçlara kıyıyorsunuz, kesip biçiyorsunuz, ormanları yok ediyorsunuz. Bir tarafta orada e, yeşil, insanları yeşil görsün istiyorsunuz. Abi ki yaptığı yapılan çok büyük bir riyakarlık var burada. Bir yani ee, bir politika yok ama her biz yeşiliz mesajı vermeye çalışıyorsunuz bu kesinlikle bir riyakarlıktan başka bir şey değil bence. Evet, ben evet. görünce sadece aklıma bu geliyor. Yani söylediğiniz nokta çok Hı -hı. doğru bence de biz bir ekosistemi yok edip ağaçlandırma yapıyoruz. Evet. ağaçlandırma. İkisinin birbirinden farklı olduğunu anlamamız lazım. Yani orman hep onu söylüyor. Orman yan yana gelmiş ağaç topluluğu değildir. Ormanın içinde yaşayan, o toprağında yaşayan binlerce, milyonlarca canlı vardır. Biz bunu yok ediyoruz. Onun yerine yetişmesi çok uzun zaman alacak bir ağaçlandırma yapıyoruz. Halbuki bizim belki de öncelikli ormanları bir, bir korumayı böyle bir şey. Komik şeyi başka bir şey söyleyeyim. Ee, ben e, her gün Çekmeköy'den eee bağcılara gidiyorum işlerine. Eee Çekme, tam e, neresi Ümraniye katılımından biraz git biraz çıktıktan sonra köprüye doğru e, orada yeşillendirilen peyzaj çalışması yapılan işte yapa, güllerin dikildiği <gülüyor> yerler şu anda üçüncü köprü bağlantı <gülüyor> yolu nedeniyle o güllerin üzerine toprak atılıyor. Yani bırakın siz doğal ekolojiyi sonradan yapılan o suni yeşillendirme bile bile e, yıkılıyor. ben Çok komik yani her gün oradan geçiyorum bir ay önce yapıldı şimdi orayı da yıkıyorlar. Evet o ve yani komik. kaynaklarımızın nasıl israf edildiğine de e, güzel bir örnek oldu bu. Hmm. E, bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.